Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve safihi ecmain Rabbi şahli sadri ve yastirli emri vahlil ukdeten millisani yefkahu kavli amin Allahümme amin emme vah Allahuteala fıkhımızı fıkıh anlayışımızın genişletsin inşallah. Allah Teala güzel bir şekilde ders yapıp dersten istifade edip hayatımıza e, uygulayıp dönen kullarından bizleri elelesin. Ameller olmayınca sözlerin hutbelerin, kelamın hiçbir faydası olmaz insana. Eğer biz dinlediklerimizle amel edersek, dinlediğimiz almış olduğumuz fıkıh bilgileriyle hayatımıza yön vermeye çalışırsak inşallah daima kazananlardan oluruz namaz kıldığımız zaman da namazdaki sevabın inşallah tam manasıyla almış oluruz o zaman ama dinlemiş olduğumuz fıkıh bilgilerini namazlarımızda, oruçlarımızda vesaire ibadetlerimizde uygulamazsak e ecirlerimiz sevaplarımız noksan bir şekilde kıyamet gününde huzurumuza gelir bakarız ki namazlar eksik sen tam kıldığını zannediyordun ama kıyamet gününde eksik geldi. Hatalı geldi. Niçin? Dünyadayken fıkha dikkat etmediğin için, ilmihale dikkat etmediğin için, namazın farzına, vacibine, sünnetine, mekruhuna, edebine dikkat etmediğinden dolayı kıyamet gününde tabiri caizse bir kör topal deriz ya, o şekilde ibadetlerin gelir. Onun için Müslümanım buna dikkat etmesi lazım. Onun için en baştan dedim, Allah tarafı fıkhımıza derinlik versin. Derinlik ihsan etsin. Evet kardeşler, bizler namazı konuşuyorduk. Daha hale namazla alakalı fıkıh konularımızı, ilmihal konularımızı bitirmedik. Namazın vaciplerini söyledik, namazın sünnetlerini bir arada söylemiştik. Namazın edepleri nelerdir onlardan bahsettik geçen hafta. Bu hafta da namazın mekruhlarıyla alakalı bir bahis açmak istedik. Bizler namaz kılacağımız zaman, mümin bir adam, müslüman bir adam namaz kılacağı zaman yapılmaması istenilen bazı şeyler var namazda. Onları yapmamaya gayret edecek, dikkat edecek. Namazın da mekruhları vardır. Mekruh kavramı İslam ve din literatüründe dini kavram olarak mekruh sevilmeyen, hoş görülmeyen, çirkin görülen, kerih görülen manasına geliyor. Yani allah Teala haram kılmamış ama ama haramın altında hoş görülmeyen meseleler arasından zikretmiş. Bir e, haram değilse yaparım o zaman. Allah-u Teala haram kılmamış ama Müslüman'da onu görmeyi de istemiyor. Yapmayın demiş. Allah-u Teala'nın yapmayın, etmeyin demesi harama kapı açacağı gibi. Bir de haramın bir altı olan mekruha da yol açabilir mi? Evet, yol açabilir. Haram dedi ki evet, özellikle çirkin görülen meharam e, olmayan ama çirkin görülen şeylere ne dedik? Mekruhtur diye söyledik. Bazı fakihler şeriatın onaylamadığı, şeriatın yapılmasını istemediği şeylerdir diye tanımını yapmışlardır. Mesela biz mekruhu şöyle ısrar yapabiliriz. Mesela mekruh haramla helalin ortasında bir şeydir. İslam dininde mezhepler arası özellikle haramla helalin ortasında olan şeylere biz ne diyoruz? Mekruhtur. Bu örneğin siz haramı 100 puan düşünün. Mekruh dediğimiz kavram biraz daha nedir? 50'den. Zaten 0 derecede helal. 50 şeyde diyelim ki mekruh. de diyelim ki haram. Haramın bir altı olarak değerlendiriyoruz bizim mekruhu. Onun için yani mekruhtur hiç diyelim değil. Hanifi mezhebinde mekruh denildiği zaman mesela mekruhu iki kısma ayırırlar. Derler ki birincisi tahrimen mekruh İkincisi tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh harama yakın olan mekruh. Tenzihen de helale yakın olan mekruh. İkisi de yapılması hoş değil. Ama bir tanesinin yapılması ağırdır. Hangisi? Tahrimen mekruh. Hani dedik ki biz mekruhu harama özellikle 100 puan olarak düşünelim. Tahrimen mekruhtur. Şu amel tahrimen mekruhtur denildiğinde siz bunu 70-80 puan düşünün. Yani ne demek harama iyice yakın yani dikkat etmek lazım. Ama tenzihen mekruh dediğimiz zaman da 40-50 civarında bir şey düşünüyorum. Helale yakın çünkü oradan. Ama şeriat yine yapılmasına hoş görünür. Yine diyor ki yapmayın. Mesela bu mekruhlar dedik ya Allah-u Teala'nın kolunda görmek istemediği şeylerdir. Haram değilse o zaman yaparım değil. Sana yakışmayacak olan bir davranış olduğu için kaçınman lazım. İnsan mekruh işleyebilir mi? Mekruh işler. Ama Allah Resulü ve Vesselam'ın bazı hadis-i şerifleri var ya namaz, namazdan namaza kadar insanın diyelim yapmış olduğu küçük günahlar affolunur. Bir cuma namazına gittiği zaman her adım attığında bir günah silinir, bir derecesi artar. Ve buna benzer bütün hadis-i şeriflere baktığınız zaman günahların affolacağı söylenir değil mi? Bu günahlar affolunacağı şey işte bu mekruhlardır. Senin işlemiş olduğun hayatındaki mekruhlar, hoş olmayan şeyler. Ama tahrimen mekruha dikkat etmek lazım yani tahrim ve mekruh bazen Müslümanlar küçük görüyor. Haram diyorsun göze açılıyor ama tahrim ve mekruh dediğinde iyi bir şey olmaz o zaman. Haramın bir altı zaten. Biz de ne de buna herimizden geldiği kadarıyla dikkat etmek zorundayız. Mesela namazın mekruhu dediğimiz zamanda namaz kılarken kişinin dikkat etmesi gereken kerih olan şeyler. Yapıldı, namazın mekruhları yapıldı. Senin namazın olmadan bittin Tekrarla bu manada değil böyle olmasa da namazında tam istenilen puanı elde edemedin. Namazdaki sevabın eksik oldu. Senin namazının kalitesi düştü manasında diyoruz. Namazın mekruhlar derken. Ben namaz kılıyorum. Mekruh ölüme geldi. dedim, Ne olacak ki? dersin. Ama halbuki o işlemiş olduğun mekruh o namazın kalitesini düşürür. Namazın kalitesini düşürür. Bir de namazın en büyük enerjisi ne demişti geçen hafta? koşu. Huşu. Namazın huşusunu öldürüyor. Sen namazdayken bir namaz kılmak vardır, hiçbir şey hissetmezsin. Kendi tam manasıyla namaza verirsin. Bir namaz kılarsın ki çabuk bitse de gitsek. Çok uzun sürdü. Böyle söyleriz. Ama namazın mekruhlarına dikkat ettiği zaman insan, sahih bir şekilde namaz kıldığı zaman, o namazın kalitesi de düşük, yükseliyor. O namaz artı dışlı etkende de onun amellerine de etki gösteriyor. Belki bir sürü Müslüman günahlar işliyor. Çünkü niçin? Kıldığımız namaz namaz değil. Namazımızın kalitesi düşük. Niçin? Namazda mekruhlara dikkat etmiyoruz. Edebine dikkat etmiyoruz. Söylediğimiz sözleri anlamıyoruz. Okuduğumuz Kur'an'dan bir şey anlamıyoruz. Mesela namaz bozuluyor yine devam ediyoruz. Bundan dolayı zaten bizim dış tarafta namazın dışındaki olan halva hareketlerimizde bir değişiklik, bir farklılık vermiyor namaz. Ha biz Müslüman olarak ne yapacağız? Namazın mekruhlarını da dikkat etmemiz lazım. Dedik ki Hanefi mezhebinde tahrimen mekruh var, tenzihen mekruh var. Diğer mezheplerde çok fazla bu ayrım yok. Onlar direkt mekruh diyorlar. Bu mekruhtur derken de haramla haramın tam ortasında bir şey kastediyorlar. Bu ayrım sadece Hanefi mezhebinde var. Ki biliyorsunuz Hanefi mezhebi de biraz devletle, devletleşmiş bir mezheptir. Özellikle Abbasi devletinde ki biliyorsunuz Abbasi devleti kaç yılda? Hani sürekli söylüyoruz ama 509 yıl. Abbasi'nin başta duru kalması 509 yıldır. Hemen hemen Abbasi devletinin tamamen Hanefi mezhebi uygulanmış. Devlet mezhebi olmuş yani artık. Daha sonra gelen Selçuklular döneminde de Hanefi mezhebi tatbik ediliyor. Osmanlı Devleti 600 küsur yıl başta kaldı. onlardan da aynı ki tatbik etti biliyorsunuz. Devletleşmiş bir mezheb olduğu için biraz dikkat etmiş. Biraz titiz davranmış. Titiz davranmış. Havanın haricinde mesela Mısır'da mesela Şafi mezhebi hakimdi. Orada da devlet mezhebi Şafi'ydi. Ama misal ki Kuzey Afrika taraflarında ve Endülüs'te Maliki mezhebi var. Orada da İmam Malik mezhebi başta kalmış. Orada İmam Mali'nin mezhebini sürekli uygulaya gelmişler. Onun için Hanifi mezhebinde bu mekruh kavramı ikiye ayrılıyor. Tahrimen mekruh, tenziyen mekruh. Diğer mezheplerde böyle bir ayrım yok. Evet, biz namazın mekruhlarını sıralarken bazıları 40 sere kadar mekruhlarını çıkartıyor. Bazıları 35 yapıyor, bazıları da 14-15 civarında bir namazın mekruhlarını sıralıyor. Biz hepsinin orta karışım bir şey yapacağız. Yani ne sayımız 40'ı bulacak ne de 15'i vuracak Orta seviyede bir şey anlatmaya çalışacağız. Mesela diyor ki namazın vaciplerini terk etmek namazın mekruhlarındandır. Namazın vacipleri de hani inşallah eve gittiğiniz zaman ilmi halden okuyun 16-17 namazın vacipleri var. Mesela diyor ki namazda Fatihah e suresini okumak. Vaciptir okuman. Ama sen diyorsun okumuyorum ben. Dedin, senin burada bu vacibi tekrar terk etmek tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur namazını eğer sonunda sehir seycesi yapmazsan namazı bozulur. Vacibi terk ediyorsun. Mesela diyelim ki kişinin e, sabah namazında, akşam namazında ve yatsı namazda sesli kıraat yapması lazım. Cemaatle kılıyor örneğin sesli kıraat yapması lazım. Tek başına kıldığı zaman bir sıkıntı yok zaten. İster sesli yaparsın, ister beysiyor Ama cemaatle kıldığın zaman sesli okumak zorundasın. Okumadın bir vacibi terk ettin. <gülüyor> Dolayısıyla bu da tahrimen emmek girer. Sonunda seyir seyirası gerekir. İşte bu tür vacipleri terk etmek nedir? Mekruhtur. Namazın mekruhlarındandır. Tahrimen mekruha yol açabilir. İkincisi namazın diyor sünnetlerini terk etmek. Namazın sünnetlerini terk etmek. Mesela Sübhane ki okumadın. Hani bilmiyorsan öyle bir şeydir ama bilerekten okumadın. Burada namazın mekruhuna düştün işte. Mesela diyelim ki Rukiye'ye gittin. Üç defa Sübhane Rabb'i yaradayım demen lazım. Secdeye gittiğin zaman Sübhane Rabbiyel A'la demen lazım. Ama terk ettin. Demedin. Demediğin zaman işte namazın mekruhlarından bir mekruh işlemi soruyorsun. Namaza bir zararı var mı? Aslında namaza bir zararı yok ama namazın kalitesi, derecesi düşüyor. Sevabı düşüyor işte. Onun için diyorum ya kıyamet gününde geldiği zaman kör topar bir ibadet gelir. O zaman dersin ki ne? Niye benim ibadetlerim böyle geldi? Yarım yamalak. Çünkü dünyadaki namaz, namazın mekruhlarına dikkat etmedin sen. Namazın sünnetlerini de terk etmek nedir? Ee, yine mekruhlar arasına yer alıyor. Mesela diyor ki rükuda tam manasıyla eğilmemiz lazım değil mi? Orta seviyede. Çok fazla eğilmen mekruhtur. Çok fazla eğilmeyip de biraz havada kalman o da mekruhtur. Yine keza rükü ve secde Kur'an-ı Kerim okumak o da mekruhtur. Ya yani rüküye gitmişsin diyelim ve secdeye gitmişsin. İçinden bir ayet kerimeyi tekrar ediyorsun. Bu da nedir? Namazın mekruhları arasına yer alıyor. Tekrar edemezsin orada. Orada sadece zikir alandır. Orada zikir yapman lazım. Yine bir başka mekruhu da bir zarar giderilmesi veya namazı tamamlama amacı olmaksızın namaz içinde bazı hareketler yapmak, fiiller yapmak. Bir zararı gidermek var mı? Yok. Yapmış olduğun fiil namazla alakalı bir şey mi? O da yok. O zaman diyor bu da namazın yine mekruhlarındadır. Mesela buna örnek diyor ki namazda zehirli bir hayvan geldi. Namaz biliyorsun. Akrep geldi. Artık küçük haseretlerden zehirli bir hayvan geldi. Senin ne yapman lazım? Onu öldürmen lazım. Onu öldürmende beyis yok. Bu mekruh değildir. Çünkü sana zarar verebilir. Bakın bu namazla alakalı mı? Bu namazı tamamlamaya yardımcı olacak olan bir şey. E, namazı bırak kaçmaktansa namaz esnasında neden onun üzerine basılabilir? Artık bir şekilde öldürülebilir mi? Öldürülebilir. Bunda nedir? Beis yok. Bu mekruh değildir. Çünkü namazla alakalı bir şey. Yani namazı tamamlamaya yönelik olarak bir amel. Mesela onun haricinde ama mesela diyelim ki namazın dışında bir hareket diyelim. Yani Mesela namaza parmaklarını çıkartıyorsun namazdan. Namazda parmağını çıkartmak, elbiseni habire düzeltmek. Mesela namaz soruyorsun kollarını katlıyorsun namazdan. Ya bunlar namazın mekruhlardır işte. Çünkü namaz olan bir alaka değil orada. Namazı tamamlamaya yönelik olan bir şey de değil. Mesela dışarıdan bir adam bakar, senin namaz kımarına bakıyor, sen namazda duruyorsun, bir fermuarını kapatıyorsun, bir gömleğini yıkıyorsun, bir gömleğini çıkartıyorsun, üzerinden montan çatı bakıyorsun, dışarıdan bakan bir insan, bu adam herhalde namaz kılmıyor dediği anda sen o namazın bozulmuş demektir. Yani bu dikkat edin adamın demesiyle değil, senin namaz süsü vermediğinden dolayı. Demek ki sen namaz alakalı hiç bir hareket yapmıyorsun. Dedim ya adam bir kemerini takıyor, bir sürü başını düzeltiyor, montunun önünü kapatıyor, beresini düzeltiyor, takyesini düzeltiyor, sakallarıyla oynamaya çalışıyor. Hem de sen bakıyorsun ki bu adam herhalde namaz kılmıyor ya. Böyle bir izlenim verdiği anda bu adam namazı bozulur zaten. Parmak sıklatmakla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Diyor ki, sahabe diyor ki bizi Allah Resulü namazdayken parmak çıtlatmaktan nehyetten. Dedi ki bu şeytanı tesbih etmektir. Onun için namaztırarken de parmaklar çıtlatılır mı? Hayır. Çıtlatılmaması gerekir. Başka rivayetlerde mescitte parmaklarınızı çıtlatmayın diye rivayetler de var. Buna dedi, dikkat etmek lazım. Bu yine namazın ne mekruhlarından nedir? Başkasıydı. Bir de namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere, sünnete veyahut da adamına uymama. Namazla ilişki bir fiil ama sünnetine dikkat etmeyerekten bir namaz kılıyorsun. Mesela bir namaz kılıyorsun, duvara yaslanaraktan kılıyorsun, bir direğe yaslanaraktan veyahut da bastona tutunmuş o şekilde namaz kılıyorsun. Bir özür yoksa bu şekilde namaz kılmak nedir? Mekruhtur. Duvara dayanaraktan namaz kılmak <gülüyor> özellikle. Yine bu da namazın mekruhlarından. Mesela diyeyim, secdeden kalkarken normalde önce elleri kaldırıyoruz, sonra dizleri kaldırıyoruz değil mi? Ayağa kalktığımızda. Ama sen mesela ki önce dizlerini kaldırıyorsun, Sonra ellerini kaldırıyorsun. Bu da nedir? Namazın mekruhlarından birisi. Secdeye giderken de namazı Allah Resulallah Resulallah Sallallahu Aleyhi gelen ellerini koyup dur, kollarını açar da yani koltuk altları açık bir şekilde secdeye Öyle gider Allah Resulallah Sallallahu Ama sen öyle bir secdeye gitmesin ki kapatıyorsun şu dirseklerin de Artı yere değerekten secde ediyorsun. Şu şekilde secdeye gidiyorsun. Burası yerden. Dirseğin yerde olduğu vakit bu da namazın mekruplarındandır. Bu köpek oturuşu demiş olduğu şey budur işte. Köpekler gibi yere yaslanmayın diye dışarıta geçiyor. Çünkü secdeye giderken kollar dirsekler havaya kalkması lazım. Kadınlar için diyorlar ki dirse, dirseği diyor yere dayaması daha iyidir. Çünkü kadının az tesettürdür ya. Kadın tesettürüne dikkat edeceğiniz için kadın böyle namaz olsa olmaz tesettür icabı hoş bir görüntü olmaz. Onun için kadın ne kadar kapanırsa, ne kadar kendini gizlerse o kadar daha aktardır kadın için. Ama erkek için bu söz konusu değil. Namaz özellikle secredeyken dirsekler açık, yere değmeyecek. Kollar da açık olacak. Bir şartı var. Namazdayken eğer cemaatle kılınıyorsa açmaya gerek yok. Çünkü bu ciddi madde cemaat rahatsız edebilir. Çok fazla açmayacaksın. Evet yine bu da namazın mekruhlarındandı. Bir diğer mekruhu diyor ki kıyam, ruku secdede tekbir ve zikirleri yerlerinden sonraya bırakmak. Mesela rükûye gitmişsin. Subhanu Rabbi'ye radim demen lazım defa. Demiyorsun. Kalkarken diyorsun subhanu <gülüyor> Rabbi'ye radim, subhanu Rabbi'ye, subhanu Rabbi. sonra ayağa duruyor. ayak ayağa kalkmışsın. Kıyama kalkmışsın. Biraz duruyorsun. Semihallahu l-menhamidah diyorsun secdeye gittikten sonra kafanı secdeye koyuyorsun. Allahu Ekber diyorsun. Bakın dikkat edin. Namazın tekbirleri ve zikirleri yerinde yapılmıyor. Tabii ki eğildiği zaman Allahu Ekber. Rukiye gittiği zaman orada subayna rabbi esnasında Kalp mesnasında de tekbiri ve zikri tam yerinde yapmamız lazım. Yerinde yapmadığın zaman da diyor. Bu yine namazın mekrupları arasında yer alıyor. Yine diyor ki namazda esnemek Namazda diyor yine geyirmek, affedersiniz. Ve bir de boğazı temizlemek. Şimdi diyeceksiniz ya namazda esnemek herkesin başına gelen bir şey. Yani kim namazda esnemeyerek durabilir ki? Namazdayken bize düşen nedir? Esne, esneyebilir mi? insan esneyebilir. Zaten geçen hafta dedik ki elini ağzına koyacak, esneme esnasında ağzını kapatacak. Bu bir. İkincisi esnerken gevşek bırakmayacak kendini. Yani. Yani esnemeden esnemeye de biliyorsunuz pak var. Adam esnediği zaman bağırarak esneyenler var. Toplumda zaten görüyorsunuz. Ama mesela der ki esneyen sessiz bir şekilde esner. İşte bu ses çıkartarak esnemek dinde bir gevşekliğe dinde lavabali olmaya yol açacağından dolayı bu mekruhtur. Namazın mekruhlarından. Hakeza yine geyirmek de öyle. Bazı insanlar vardır hastalıklar gerçekten içinden geliyor. Hani yapmasa vücudu zarar görüyor. Yapabilir. Ama bunu arıskanlık haline getirip de tam da namaz ısınırsa yüksek sesle yapmak doğru değil. Bir de diyor boğazı temizlemek. Hani kıraatta bulunan için zaten namazdan önce bu iş yapması lazım. Çünkü kıraatta imam olan bir insan boğazını namazı sürekli temizlediğini düşünün. Cemaat ne yapacak? Sıkılacak artık. Hatta özellikle diyorlar bu taklilul cemaat diyorlar. Cemaati azaltmaya bir teşebbüs olacağından mekruhlarındandır diyor bu da. Çünkü sözlerinde bir iman vardır ki sürekli boğazını temizliyor namazda. Gider misiniz? Kıratı daha düzgün olan ve bu tür fiilleri yapmayan insanların arkasına gider kılarsınız. Cemaati azaltacağından dolayı bu amelde nedir? Mekruhlar zik zikretmiştir alimler. Mesela diyor ki namazdayken birinin selamını almak ve hatta baş işaretiyle selamını almaktan namazın mekruhlarındandır. Namaz kılıyorsun içeriye bir girdi. Selamun Aleyküm dedi. Oturanlara verdi selamı. Sen de namazdayken aleyküm dedim dedin namaz esnasında. Dışarıyla bağlantı olacağından dolayı bu da namazın nedir? Mekruhlarındandır. Ve hatta adam selam veriyor sen de kafanı sarlıyorsun. Yani aleyküm selam manasında kafanı sarlıyorsun. Dışarıyla bir irtibat olacağından dolayı bu da nedir? Namazın mekruhlarındandır. Bazı alimler namazı bozacağını söylemiş bu hareketin. Namaz gidebilir yani. Böyle bir ameli sahabe önceden yapıyormuş. İçeri bir girince selamun aleyküm dediğinde namazdayken aleyküm selam diyorlarmış sahabeler. Ama Müslümanlar Habeistan'a gidip de o biliyorsunuz ilk işletleri Habeistan'a gitti Müslümanların Necaş'ın yanına. Habeistan'a gidip de orada yıllarca kalıp geri döndükleri zaman selam verdiği zaman namazda selam alınmıyor. Ondan sonra tabi sahabeler diyor ki ya ne oldu hani önceden selam alırdık verirdik. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bundan ne yetti? Dedi namazdayken bu işi yapmayın. Ne yetti yani namazdan. Bu da nereden namazın mekruhları arasında yer alıyor kardeşler. Yine namazın mekruhlarından bir tanesi de namazda huşuyu arttırmak, namazda huşu arttırmak veya uygunsuz bir şey görmekten sakınmak için gözleri kapamak. Mesela diyelim ki namaz kılıyorsunuz. Hiç hiçbir sebep yokken gözlerinizi kapatıyorsunuz. Neden yok? Canınız kapatmazsa da kapatıyorsunuz. Bu mekruhtur. Ama kişi gözünü kapattığı zaman yani huşuya ereceğini daha fazla hissediyorsa veya diyelim ki önünden sürekli insanların geçmiş olduğu bir ortamda namaz kılıyorsa, kimsel diyelim Sultanahmet'te beyaz taftına gittiğiniz zaman namaz kıldığınız zaman misal orada bakıyorsunuz önünden yani turistler, turist geçiyor, başkaları geçiyor. Göz haber onlarla meşgul olma şeyine geldiğinden dolayı noktasına geldiğinden dolayı orada insanın gözünü kapatması daha iyidir huşuyu yakalaması açısından göz kapatılması gerekiyorsa kapatmak daha hayatta daha güzeldir. Ama asıl nedir namazda? Secde yerine bakmaktır. Ki Bunu sünnet olduğunu söylemiştik. Allah Resulullah'a satırsam secde yerine bakardım. Biz de secde yerine bakmakla mükellefiz. Ama namazdayken dediğin gibi huşuyu arttırmak amacıyla ve etrafında kişileri görmemek amacıyla gözünü kapattığı zaman bir beys olur mu? Bir beys olmaz. Yani bu namazın mekruflarından olmaz. Ama onun haricinde namazdayken tilki gibi sağa, sola bakması, üste bakması, alta bakması, geri geçenlere bakması ki böyle insanlar maalesef toplumumuzda çok var. Çok da karşılaşıyoruz yani. Yani namaz sırasında bir önden namaz bir adam vardır. Geçeceksiniz. Göz göze bakıyorsunuz adamla. Siz devam ediyorsunuz, çıkacaksınız. Hala bakıyorsun adam da sana bakıyor. Yani kapıdan çıkma noktasına kadar adama şöyle bakıyorsun, o da sana şöyle bakıyor yani. Yani gerçekten var. Toplum o kadar çok var ki hep karşılaşıyoruz yani. Namazayken havaya bakanlar mı dersiniz, sağa sola bakanlar mı, kaç rekat kılıyoruz diye bakanlar mı dersiniz? Çok var maalesef toplumumuzda. Bu da namazın mekruhlarındandır. Hatta sahabeler ilk, ilk etapta namazlar, namazlardayken göğe doğru bakarlarmış yani. Ondan sonra ayet-i kerimede işte Mü'minun suresine geldiği üzere onlar namazlarında huşu içerisindedirler diye ayet-i kerime gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden bazı kimseler ne oluyor da gözlerini havaya dikiyorlar. Ya onlar diyor gözlerini çevirirler, ya da Allah onların gözlerini kör eder diyor. Kadi Şerif'ten. Yani havaya bakmamak, secdelerine yerine bakmaya teşvik edeceğinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyde bulunuyor. Sahabeler de zaten ondan sonra gözleri hocam secde yerine bakıyorlar o zaman. Evet, yani gözü sağa sola oynatmak namazı bozan hareketlerden mi? Değil. Mekruttur ama, kişinin göğsünü kıble tarafından çevirmesi namazı bozan hallerdendir. Buna da dikkat etmek lazım. Ki inşallah zaten haftaya ve ondan sonraki hafta namazı bozan hallerde de onu göreceğiz inşallah. Yine bir başka namazın mekrupları oraktan diyor ki abdeste, abdeste sıkışık haldeyken namaz kılmak da mekruhtur. Hatta bunun tahriymen mekruh olduğunu söyleyenler de var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bizleri iki haldeyken namaz kılmaktan men ediyor. Birincisi diyor abdeste sıkışırken diyor, namaz kılmayın. İkincisi yemek hazırken de namaza durmayın. Subhanallah bu iki halde de kardeşler abiler aklın meşgul olması var. Yani sıkışırken düşünün ki namaz kıldığınızı düşünün insan kafası sürekli kalbi sürekli tuvalete düşünecek. Yani biz namazda hoş olmaktan bahsediyoruz. Namazlarımızı bütünüyle Allah'a etmekten, Allah'a vermekten söz, söz ediyoruz. Ha dolayısıyla demek ki Müslüman adam namaz kılacağı zaman rahat bir şekilde kılması lazım. Yemek hazırken daha keza. Akıl yemekte kalacağından dolayı yemeğe başlanıp yemek yenildikten sonra namaza durmak daha iyidir. Müslüman adam her vakit tuvalete gidebilir, WC kullanabilir. Önemli olan nedir? Sıkışırken namaza durmamak. Sıkışırken namaza durmamak. İhtiyacını gider. Sonra gel rahat rahat tertemiz bir namaz kıl. Ama adam mesela bakıyor ki vakit çıkmak üzere. Çok fazla bir şey kalmamış yani. 5-10 dakika, 15 dakika bir şey kalmış. Adam şimdi ben VC'ye gidip gelsen namaz gider. Ne yapayım? VC'ye mi gideyim namaz mı kılayım? Bu adamın VC'ye gitmesi mekruh. Yani VC'ye gidip gelmesi ve de diyelim sıkışırken kılması mekruh. Namazı geciktirip kılmaması haram. Haramla mekruh çatıştığı zaman ne yapacağız? Ha haramdan sakınmak lazım o zaman. O halde vakit bakın dikkat edin. Vakit sıkışırken, vakit daha hani çıkmasına yakınken olduğu vakit o zaman Müslüman adam ne yapacağız? Sıkışırken bile namaza duracak. O halde namazını kıracak. Çok çok burada bir tahrim ve mekruh işler. Ama öbür türlü vakit çıktığı zaman namaz olmadığından dolayı harama düşer. Müslümanın buna dikkat etmesi lazım diyoruz. Evet sıkışırken de ki, namaza durmak nedir? Mekruhtur. Bunun haricinde dişleri arasında diyor kalmış olan yemek kalıntılarını namazdayken yutmak namazın mekruhlarındandır. Ağızda zaten diyor nohut büyüklüğünde bir madde diyelim artık yemek kalıntısı kalmış nasıl kalmışsa ağızda kalmış diyelim. Onun için ki yutma esnasında nohut büyüklüğü kadarsa zaten namaz bozuluyor. Ama nohuttan küçük alimler öyle bir ölçü vermişler bize. Ufak tefek şeyler diz arasında karnı süren onu yuttun diyelim. Namazın bu da nedir? Mekruhlarındandır diye sıralıyor alimler. Evet. Yine bir başka mekruhumuz. Namazdan, mesela ki cemaatle kılınan namazdan. imamdan önce rüküye gitmek, imamdan önce secdeye gitmek, secdeden başı kaldırmak da mekruhtur. Hatta alimler imamla beraber hareket etmenin vacip olduğunu söylüyor eğer bir kişi imamdan önce rükûye gitse, imamdan önce secdeye gitse, imamdan önce secden kafasını kaldırsa bu adam namaz sonunda sehil secdesi yapması lazım. Yapmazsa adamın namazı bozulur diyorlar. Başka bir sonra şey de buyuruyor ki kim rükûda veya secdede iken imamdan önce başını kaldırırsa kıyamet gününde başı diyor eşek kafası olaraktan diriltilecektir. Dikkat etmek lazım. Öne bir adam çıkartıyorsun, niye çıkardın sen adamı? O uyumak için. Ama daha imam gitmeden sec, sec, sen secdesin. Yerlerdesin. Hani toplumumuzda bu da yaygın olduğu için söylüyorum. Maalesef cami cemaatlerine gidip gördüğünüz zaman bu maalesef var. Rukiye gitmeden bakıyorsun adam secdeye gitmiş. Öyle insanlar maalesef var. Bu da namazın nedir? Mekruhlarındandır. Yine yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak yanmakta olan ateşe doğru namaz kılmak muma doğru namaz kılmak bazı alimler sobaya karşı bile namaza durmak diyorlar. Mekruhtur. Çünkü bu tür adet mecusilerin adeti, ateşe tapanların adeti olacağından İslamiyet bunu namazlarda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar arasında sıralamış. Böyle bir şeyin doğru olmadığını söylemişler. Bu mecusilerin adettir. Onlara doğru namaz kılınmasın. Hakeza yine insan diyelim önünde insan duruyor. Senin yüzüne bakıyor. İnsanın yüzüne karşı namaz kılmak, bir resne doğru namaz kılmak veya derim odan içerisinde hangi bir yerde resim varsa o, onlarla beraber namaza durmak. Veya hatta üzerinde bir resim var, canlı hayvan resmi, insan resmi, bunlarla da namaza durmak mekruhtur Hatta şartnamesinde, yani bu biraz daha harama yakın bir şekilde zikrediyor bunu. Müslüman adam bunlara dikkat edecek. Ateşe karşı, en, mesela diyelim resim varsa, sağında, sonunda resimler varsa, üzerinde resim varsa dikkat edecek. onun mümkün mertebeye kapatarak tan kılacak. Ya da tişört giyorsa tişörtün ters çevirip o şekilde giyip öyle namaza durması lazım. Çünkü putperestliğe yol açmaması açısından İslam'ın önünü kesiyor. Biliyorsun İslamiyet geldiği zaman putperestlerle çok uğraştın. Uğraştığından dolayı, hesapladığından dolayı da ümmetin içerisinde böyle şeylerin zuhur etmesini de İslam din istemiyor. İstemediğinden dolayı da Müslümanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama diyelim bir insan yüzü değil de adamın arkasını dönmüş. Yine o şeyde namaza durabilir miyiz? O şeyde namaza durabilirsin. Hiç bir yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Secdeye gittiği zaman Hazreti Ayşe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önünde duruyor. Hatta ayaklarını uzatmış. Allah Resulü namaza gittiği zaman elleriyle Hazreti Ayşe'nin ayağına şöyle bir vuruyor. Yani toparla ayaklarını gibisinden. Demek ki bir insan karşısında hani durduğu zaman namaza durulabilir mi? Durulabilir. Yeter ki yüzü sana dönmesin. Dönerse namaza ne olur? Mekruf arasına girer. Kaldı son iki maddemiz bir maddemiz de namazda kıraatla alakalı olan bir mesele. Namazda mesela Fatihadan sonra mesela zammı sürü okuyoruz ya. Mesela diyor ki e, ikinci kişinin ikinci rekattan birinci rekattaki kıraatı fazla olursa. Mesela ilk iki rekatta gittin üç ayet okudun, beş ayet okudun. İkinci rekatta, yani on ayet birden okudun, on beş ayet okudun, yirmi ayet okudun bu mekruptur diyoruz. Bir tertibe bir düzene uymak zorundasın. Delilini söyleyeceğim. Birincisi insan birinci rekatta ne kadar okuduysa ikinci rekatta ondan daha az okumak zorunda. Dikkat edecek bu namazın mekluflarından. Yine namazdaki Kur'an-ı Kerim'deki mushafın tertibine de dikkat edecek. Mesela bir adam namazdayken önce Nas suresini okuyor. Kul e'udu bi Nas suresini okuyor. Sonra gidiyor Fil suresini okuyor. Fil suresi mi önce geliyor, Nas suresi mi? Fil suresi daha önce geliyor. Böyle tertibine dikkat edilmediği zaman da Hanifi mezhebinde bu tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh olarak söylüyorlar. Buna dikkat etmek zorundayız. E bunun delilini ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken sürekli tertibe dikkat etmiştir. Önden başlayıp ve da sondan başlayıp öne doğru gitmemiştir. Bir tertip içinde. Eğer bir rekata fil suresini okumuştur. Ondan sonra diyelim ki Kureyş Suresi'ni okumuştur. İkinci rekatta İhlas Suresi, Felah Suresi, Nas Suresi'ni okumuştur. Veya ilk rekatta Bakara'dan bir ayet okumuştur. ikinci rekatta Ali İmran'dan bir ayet okumuştur. Yani tertibine dikkat etmek de nedir? Namazın mekruh, e, namazın diyelim hani sem sünnetlerindendir. Dikkat etmemek ise namazın mekruplarındandır diye söylüyoruz. Bir de Fatiha'dan sonra sürekli aynı sureyi okumaktan da mekruhtur. Faz namazlarla. Birinci rekatta İhlas suresini okuyor. ikinci rekatta yine İhlas suresini okuyorsun. Birinci rekatta kafirin. 2 rekatta yine kafirin. Adam başka sure bilmiyorsa bir beis yok. Ama başka sure bilip de habire tekrar ediyorsa o zaman diyor ki bu da namazın yine mekruhlarındandır diye söyleniyor. Evet son şeyimiz de yine alimler diyor ki yedi yerde namaz kılmak mekruhtur. Dedim ya namazın mekruhları çoktur. Bazı kitaplarda 45'e kadar çıkıyor. Onun için buradan anlattığımız bir özel şeklinde Yine Adem Selim'in her kitaplarında namaz namazın mekruh bakarsak iyi bir şekilde istifade ederiz. Bir de diyorlar ki 7 yerde namaz kılmak mekruhtur. 7 yerde namaz kılmak mekruhtur. Hadiste de özellikle İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şeriften radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Birincisi dür çöplüklerden namaz kılınmaz. Çünkü niye? etraf çünkü kirli pis olduğu için. İkincisi hayvanların kesildiği yerlerden, mezbahanelerden namaz kılınmaz. Adamın özle tavsiye etmiş olduğu bir yer vardır mescid gibi orada kılınır. Ama hayvanları kesmiş olduğun yerde namaz kılınmaz. Yine diyor ki kabristanda namaz kılınmaz. Her tarafta diyelim ki ölüler var. Niçin diyorlar? Çünkü ölüler mesela diyor ki altta kurtlandıklarından dolayı, artı bir leş hükmünde olduklarından dolayı bu toprağa sinebilir. Bu da nedir namazda yine mekruhlarındandır. Orada namaz kılmak da hoş değil de söylüyorlar. Yol kenarlarında da namaz kılmak mekruhtur. Yol kenarları ama özellikle nedir? insanların çok geçip gittiğinden dolayı Namaza durmuşsun. Tam da kıble tarafı yolay denk gelmiş. E önünden de sürekli insanlar geçip gidecek. E bir önünden geçtiği zaman bunun büyük bir günahı var. Ondan da diyor ki yol kenarında namaz kılmak da mekruhtur. Ama mesela ki otoban gibi bir yerde kenar çekip de namaz kılmakta bir beys yok. Onu da söyleyelim. Onun haricinde hamamlarda namaz kılınmaz. E, onun için orada sürekli insanlar temizlendiklerinden dolayı ve genelde de şeytanların da çok olduğu bir yer olduğundan dolayı Alimler yine Habis-i Lefe burada da namaz kılmanın mekruh olduğunu söylüyor ama adamın yine diyoruz özel bir yerde tahsis etmiş olduğu bir mescidi vardır oradan namaz kılınır, beyis yok. Yine deve ahıllı, ahıllarında yani bizim ahır demiş olduğumuz yerlerde de namaz kılmak mekruhtur. Bir de Kabe'nin tam üstünde namaz kılmak da yine mekruhtur. Kabe'nin tam üstüne çıkıyorsun, durmuşsun bir yere dur namaz kılıyorsun. Bu da yine namazın mekruhları arasında yer alıyor. Yanı sıra daha ve hani namazın mekrofları çoktur bu alanda. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Mesela namazda e, atlet namaz kılıyorsun. Güverte üzerine çıkar mısın diyelim? Çıplar bu şekilde namaz kılıyorsun. Güverte iç çamaşırın namaz kılıyorsun. Bu da namazın mekruhlarındandır. Bugün bir yerde yazıyordun. Diyor dışarı çıkmak için Çıktığımız zaman diyor kılık kırk yararcasına diyor. Elbise seçip, peynir giyip öyle çıkıyoruz. Ama Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman don gömlekle namaz kılıyoruz. Yani Müslüman o edebe de dikkat etmesi gerektiğine dair bir e, anekdottur, nottur. İnşallah işte bana dikkat edelim. Bu özellikle namazın mekruhlarıyla alakalıydı. Namazın mekruhlarına dikkat eden bir insan namaz kalitesinin yükseltir, derecesini yükseltir, sevabını yükseltir, huşuğu yakarar. Bu dikkat söylemiş olduğumuz şeyler dikkat etmeyen bir adam da huşuğu öldürür. Namaz o zaman hiçbir şekilde amellerimize, hayatımıza, ahlakımıza yansımaz. Allah tabi güzel bir şekilde namaz kılan namazlarını tam manasıyla edayla kullarından bizler iletsin inşallah. Haftaya namazın tesbihatlarını anlatacağız. Namazın tesbihatları namazdan sonra toplu halde tesbih çekmek, hükmü nedir? Bu bidat mıdır, devrim midir? De, bunları inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Allah tara bir şekilde derslerimize devam etmeyi istifade etmeyi etmemize nasip eylesin inşallah. Emme subhanekallahum ve bihamdik ve